Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Celal'in tefsirinden Şems suresini inşallah ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü Şems. Mekkiyetüb-Hamsu aşerete ayet. On beş ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve veduhaha. Cenab-ı Hak daha önce de geçtiği üzere... Bazı şeylere yemin ediyor. Ehemmiyetine binaen, dikkat çekmek için. Bulunduğumuz ortamda daha önemli bir yer aldığı içindir ki bazı şeyleri Cenava kasem ediyor. Güneşe ve duhaha, dal aha ve onun ışığına, güneş ve onun parlaklığına vermiş olduğu ışığa kasem olsun ki. Daha neye? Vel kameri, aya da yemin olsun. Aya da yemin olsun. Hangi aya? İza telaha, tebaaha, tali'an, inda Güneşin batmasından sonra batışından sonra batışı anında doğmuş olan o aya da kasem olsun yemin olsun. Daha ne yemin olsun ve nehari gündüze de yemin olsun. Ne zaman izacellaha bir irtifahiha aydınlığıyla parlaklığıyla yükselmesiyle ortaya çıkmış olan o gündüze de nehara da yemin olsun. Daha ne yemin olsun. Ve leylik geceye de yemin olsun. Hangi gece ida ya şaha tamamen her şeyi kapladığında karanlığıyla aynen hani yorgan nasıl bir ki kişinin üstüne örtülmesiyle onu kaplıyor ise aynı şekilde gece de o insanların her şeyin üzerini çarşaf gibi yorgan gibi kaplamış olduğunda ona da gece olsun. Yoldiha bir zulmediği karanlığıyla beraber. Ve izafis selase lüjercide zarfiyeti. Her üç yerde de ondan sonra iza iza şeklinde üç yerde iza geçmişti. Yani Mücerver soyut olaraktan zarf edatı olarak gelmiş oluyor. Ve amir fiyafiyolu kase mi? Onun amili ise kasem fiili olmuş oluyor. Üç yerde de iza ile. Yani cenab-ı güneşe, aya, gündüze yemin ediyor ve bunları geceye de aynı şekilde yemin ediyor. Üç yerde iza gelmiş idi. O iza da soyut olaraktan zarfiyeti ifade etmiş oluyor. Daha ne yemin olsun? Yeminlere Cenab-ı Hak devam ediyor. Ve semâ-i göğe de. Hangi göğe? Ve benâ ve benaha göyü Göğü ve onu bina edene. Onu yerleştirene. Vel arda ve ma tahâha. Yeri ve onu basataha, ayaklarımızın altında halifleks gibi, halı gibi, onu serene de yemin olsun. Göğü bina edene, yeri de ayaklarımızın altında serene yemin olsun. Ve nefsin, nefse de yemin olsun. Yani buradaki nefisten kasıt bir mana nüfusun, çoğun manasına. Çünkü nefis mastar kelimesi nüfus manasında çoğulu da ifade ediyor. Nefis tek gel, anlama gelse de mastar olduğu için çoğulu da ifade etmiş oluyor. Nüfuslara da, nefislere de yani nefis taşıyan varlıklara da yemin olsun. Daha neye? O سَوَّهَا سَوَّهَا Onu tesviye eden, yapan, düzenleyen, belli bir şekil veren ne de yemin olsun. Hangi konuda? fil الْخِلْكَةِ Yaratma konusunda, yaratışta onu tesviye edip düzenleyen, belli bir düzene koyan ve nefse de aynı zamanda ayrıyeten yemin olsun. Ve ma, buradaki ve ma, ve ma, ve ma diye üç yerde geçmiş olan fithelase mastariyye diyor. Üç yerde de ma geçiyor, o maslar manasına, yani maslar ne yapıyordu? Kelimin sonunu mekmak haline getirmiş oluyordu. Yani onu tesviye etmek suretiyle onu meydana getiren, yeri ayaklarımızın altında halı gibi seren ve aynı zamanda göğü üzerimizde bina eden zata Allah'a yemin olsun. Buradaki mastar ama evbi mana min ma, manasına geldiği de ifade edilmiştir. Min neydi? Dendan manasına yere ve onu düzenleyene düzenlemekten dolayı onu halı gibi serene de yemin olsun mahnasına. Fehemaha, fucuraha ve takvaha Allah ne yaptı? Hem fucuru günah, şer, olumsuz olanı ve takvaha iyi, güzel, hayır, helal olanı da Allah insanlara sorumlu olan varlıklara ilham etti, kalplerine bıraktı. Yani begenela tarihil hayr ve şerri. Hayrın da şerrin de kötülüklerin de yollarını Allah ne yaptı? Beyan etti, izah edip açıklaydı. açıkladı. Açıkladı. Vaqırut takvadi ayetü liayetü'n liru'isil Yani burada takva mesela ne yaptı? Sonunda getirdi. Yani burada aynı zamanda yani demek ki buna riayet edilmesini ifade ediyor yani takvaya riayet dediniz diye ona uyulmasını da hatırlatmış oluyor. Ve ha, cevabın kasemi işte oradaki bütün yapılan yeminlerin asıl ifade edilme istenilen cevabı geldi. Neymiş o cevabı? O da şu. Kat <gülüyor> eflaha muhakkak ki kurtuluşa erdi felah buldu. Burada aslında bunun aslı lefattır. Niye lam yok burada? Sebebi ise cümle uzun olacağı için, uzun olacağı içindir ki lam burada hasbedilmiş gramer kuralı gereği olarak. Yoksa aslı lakattır. Çünkü l olması lazım ki onun cevap olduğunu bilelim. O zaman l olmadığına göre demek ki mukadder bir lam var orada. Lakat aflaha muhakkak ve elbette ki felah bulmuştur. Kim felah bulmuştur? Bulan kim? Men. O kimse ki zekkâha tahhara hamine zunûbi. Kendisini günahtan arındırmış olan, temizlemiş olan kimse felah bulmuştur. Peki zarar eden kim? Vekad-ı ve Yine orada da lakad manasında. Vekad-ı Hasire. Muhakkak ki zarara uğramıştır. Kim? Kim zarara uğramıştır? Maddesaaha nefsinin desisesine kapılıp da nefsinin aldatmasına kapılan insanda nefsinin emrine boyun eğen insanda ne yapmıştır? O da zarar etmiştir. Ahfa bil masiyeti, yani günahı içimde gizleyip de desise gibi aynen şeytanın dolaşması gibi fitnesi gibi Günahı içerisinde gizleyerek gizleyerekten günah işleyen insanda, nefsinin desisesine kapılan insanda ne olmuştur? O da zarar etmiştir. desa desasa'nın aslı desesahadır. Desesaha. Niye öyle olmuş? Bu kelimede sin saniye ikincisi sin dönüştürülmüş. Elfen, elife sa diye. Elife tahfifen. Ha Arapçada bir kuraldır. Bazı şeyler dile sakin gelirse ağır gelirse değiştirilir, dönüştürülür veya bazen kaldırılır. Mesela ne gibi? Kale gibi. Kale'nin aslı kaveldir. Kavale dile ağır geldiği içindir ki en hafif harf eliftir. Ondan dolayı vam elife dönüşmüş oluyor. Burada da olduğu gibi desa hanın aslı desesahadır. Böylece buradaki değiştirilmiş olduğunu ikinci dönüştürülmüş olduğunu Elif'e o Elif'ten de anlamış oluyoruz. Evet konu değişiyor. Şöyle değişiyor. Kedbe semudu. Semut kavmi hani meşhur. At ve semut kavmi içerisinde semut yalanladı. Rasulullah sallihem. Peygamberleri olan Salih Peygamberi semut kavmi yalanladı. Ne ile? tavaha bir bir sebebi tuhyaniha. Yapmış oldukları azıtmalar ile, azıtmaları ile, haddi aşmaları ile Semud kavmi, peygamberleri olan salih peygamberi yalanladılar. İzim ba'asa eşkaha. Ve orada ne yaptılar? Daha da onların en izim ba'asa esra. Koşmaya başladı kelime manası. Eşkaha, onların en şakisi. Yani, Semud kavminin en şakisi olan insanlar en şakileri ortaya atılaraktan ortaya atılaraktan Semud kavminin peygamberi olan Salih peygamberi yalanladılar. Bu yalanlamada da bir derece öne de önede çıktılar manası. Bu ismi qidaren ila aklin naqati biridahum ve o haddi aşmaları ne iledir? Salih peygamberin devesini öldürme kesmek iledir. Onlar çünkü Salih Peygamber'in kavmi Salih Peygamber'den mucize istemişti. Salih Peygamber ne göstereyim diye söylediğinde olağanüstü olaraktan onlar demişler ki şu kayanın arasından ebadını da belirterek dişi, bir yaşında, sarı bir deveyi yani belirledikleri kendi özelliğini belirlediği deveyi oradan çıkar dediler. Salih Peygamber de çıkarttı ve şart koştu yani o deveye herhangi bir öldürme gibi durum olmayacak. Aynı zamanda onların her gün bir su sıraları var. Böylece o sıraya deve de eklenecek. Deve de kendi sırası gelince suyunu içecek. Böyle bir anlaşma yapılmasına rağmen onlar bu anlaşmayı bozdular ve o deveyi kestiler. Ne oldu? Belalarını da bulacaklar. He, izn ba'sı eşkâ fekâlelehüm resûlullah sâlih. Onların peygamberi olan Salih peygamber onlara dedi, Naka talma izruha ha o deveyi deveyi onlar o Allah'ın devesidir. O Allah'ın devesidir ve suqiyaha şırıba fi yawmiha ve kana ve yawmun Demin dediğim gibi. O sudan içecek. Bu deve bu Allah'ın bir devesidir. Hani siz istemiştiniz ya bırakın. Onu bırakın terk edin. O kendi suyunu içsin. Onun günü şu anda. Sizin gününüz aynı gündür. Şu gün devenin günüdür deyip uyarmasına rağmen تَكَزَّبُوهُ ف۪ي قَوْلِ ذَٰلِكَ اَنِلّٰهُ اَلْمُرَتَّبِ عَلَيْهُ نُزُورُ الْعَذَابِ in اِنْخَالَفُوهُ Ve böylece onlar salih peygamberi yapmış oldukları bu sözleşmeden dolayı yalanladılar. Yok canım öyle bir şey biz anlaşma yapmadık e, diyerekten yapmış oldukları sözleşmeyi bozdular. Salih Peygamber'in bu sözleşmelerinde muhalefet ettiler, aykırı hareket ettiler. Bu da ne oldu? Belalarının başlarına inmesine sebep olmuş oldu. فَاَكَلُوهَا <gülüyor> Yani katelûhâ. <gülüyor> o deveyi kestiler, öldürdüler, kestiler. لِيَسْلِمَ لَهُمَّا اَ شُرْبُهَا Ne zaman? O suyunu içeceği zaman. O gün kendi gününde suyunu içmeye geldiği zaman onlar tuttular. Fara'a ruha onu öldürdüler. O deveyi kestiler. deme aleyhim rabbuhum. Allah ne yaptı? El azabe onların üzerlerini kapak gibi azap ile kapladı. deme aleyhim rabbuhum el azabe. Neden dolayı bizen bihim İşlemiş oldukları bu günahtan dolayı Allah onların üzerlerini kapadı. Yani bir derece Allah onların azabını vermiş oldu. Evet, Fesavvaha ve cenab onları dümdüz yaptı. Tamamen dümdüz hale cenab onları getirmiş oldu. Azabı üzerlerine indirdikten sonra. Ey yani, Eddemdemetu aleyhim ey ammehum biha. فَلَمْ يَفْلُطْ مِنْهُمْ Öyle ki üstlerini azap tamamen kapladı. Hiçbir kurtuluş onlardan ahaden. Hiçbir kimse oradan kurtulamadı, oradan kaçamadı. Bela hepsine böylece gelmiş oldu. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا وَاَ بِالْبَعِ وَالْفَائِ Vela olabilir, fela da olabilir. iki şekilde de caizdir. وَلَا يَخَافُ taala Allah korkucu da değildir korkacak da değildir. Neyden? Ukbaha, tebaatha, onlara vereceği azaptan dolayı, ceza ve beladan dolayı haşa Allah da korkacak değildir. Evet bu böylece Şems suresi, Şems suresi bu şekilde 15 ayet olaraktan o salih peygamberin kavminin durumunu da ifade ediyor, genel olarak insanın da durumunu ifade ediyor ve Cenab-ı Hak burada bazı şeylere de yemin etmiş oluyor.